Kardeşlerim, muazzez müminler, insanlar hangi akideye, hangi ideolojiye mensup olurlarsa olsunlar, hayatlarının bir gayesi var, bir amacı var. Bunun için yaşarlar, bunun için seyahat ederler, bunun için evlerinden çıkarlar. İnsanlar var, evlerinden çıkarlar, isyan etmek için aileleri yıkmak için, toplumu ifsad etmek için ayrılan adamlar var. اِنَّ الَّذ۪ينَ ne اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ a'menu. Müslümanların arasına fitneyi yaymak için uğraşanlar, gayre sarf edenler var. Buna ömürlerini adayanlar var. Tuzakla yaparlar, mekirle yaparlar, hileyle yaparlar. Müslüman mahallesinde, Müslüman'ın sokağında onlar, Kadınları teşhir etseler delikanlılar sokağa çıkarlar. Onların yakalarına yapışırlar. Burası Müslüman mahallesi derler. Burada kadınlar var, burada kızlar var derler. Siz nasıl iffetsiz bu ameliyeleri, bu teşhiri Müslüman evinde, onun önünde, onun sokağında yaparsınız derler. Fakat fuhşiyatın propagandistleri televizyonlarla Müslümanın hileyle evine girerler. Kadınlar kendilerini teşhir eder, adına yarışma programı derler. Yarışma programıyla kadınlar kendilerini, genç kızlar kendilerini teşhir edip bir takım onların dünyevi payelerini alabilme adına bunu yaparlar. Sokağında, mahallesinde teşhir faaliyetine itiraz eden o hainlerin yakasına yapışan Müslüman evine girer o hainler çocuğuyla, kızıyla, babasıyla Annesiyle otururlar. Kendi hallerini, vücutlarını, bedenlerini arz eden o insanları seyrederler. يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي amenu İnsanlar var kardeşlerim evlerinden çıkarlar. Çağdaş nadırlardır onlar. Çağdaş, masır nadırlar. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselamun, Kur'an Hakimin yüreklere hakim olması Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Musab'ların, Anlarların, Yasir'lerin yüreklerine Kur'an Hakim'i basması, tab etmesi, yazması, Efendimiz Aleyhisselam'ın bu en büyük insanlık hareketi karşısında aciz kalanlar gittiler, Şam'dan Kisra'nın hikayelerini aldılar. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا İnsanları Allah'ın yolundan alıkoymak için Kur'an'la hakimle, Kur'an'ın anlattığı hayatla alay edebilmek, başörtüsüyle, namusla, iffetle, ahlakla, aileyle alay edebilmek için onlar Kisra'nın hikayelerini alırlar. Şarkıcılar eşliğinde onları Mekke'nin delikanlarını arz ederler. Muhammed size kimden bahsediyor? İşte ben sana kadını veriyorum, sana gece eğlencelerini, gece hayatını veriyorum, sana Kisra'nın hayatını vaat ediyorum dediler. Onu yaymaya çalıştılar. Onun için evlerinden çıktılar. Bu insanları görürsünüz. Senaryolar hazırlarlar. Yerler tutarlar, mekanlar kiralarlar, oraya aktörleri getirirler, oralarda diziler hazırlarlar. O dizilerle ahlaksızlığı, imansızlığı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a onun getirdiği medeniyete düşmanlığı hakim kılabilmek için bunları yaparlar. İnsanlar görürsünüz, zalimler görürsünüz, evlerinden çıkarlar. Deniz aşırı giderler, bombalar yağdırırlar, şehirleri yıkarlar اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ Yetimlerin mallarını yerler, kadınları dul bırakırlar, enerjiye sahip olabilmek, petrole sahip olmak için Bağdat'ı yıkarlar, Şam'ı yıkarlar Alem-i İslam'ı kan gölüne çevirirler وَيْلُ لِكُلِّهُ مَزَتِ اللُّمَزَهُ اَلَّذ۪ي جَمْعَ مَالَوْ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ Dünya piyasasına hakim olurlar, borsaya hakim olurlar. Zannederler ki bu dünya hep bizim kalacak. Bu saraylarımız baki kalacak. Yeryüzünü biz, yeryüzünü Londra, Paris, New York idare edecek. Birileri çıkıp da bize bu zulmün hesabını sormayacak böyle zannederler. Bu adamlar evlerinden çıkarlar, bu adamlar ülkelerinden çıkarlar bunları görürsünüz. Onlar çağdaş velitler, boğazsın bu boğazsın Ammarlarına, Zeyneplerine, Bilallerine zulmeden hainlerdir. Onların evlerinden, ocaklarından, şehirlerinden çıkışını görürsünüz. Adamlar görürsünüz, aynı mahallede yaşıyorsunuz, sabah hazırlanır, işe gider gibi gider bir kahvaneye oturur. Ya yuhelledine amenu cuteni bu kesiran min azzan. İnne ba'da zanni ismu ve la tecessesu ve la tecessesu ve la yagtab ba'dukum ba'da. Ey hubb ahadukum an ya'kula kainatın sahibi buyuruyor ki Allah'tan korkun. Zanla dalma hususunda Allah'tan korkun. İnsanların evini mahrem dünyasını araştırma kızıyla, geliniyle, oğluyla alakalı mahrem meseleleri ortaya dökme hususunda Allah'tan korkun. Gıybet hususunda Allah'tan korkun. Polis sen korkuyorsunuz. Maliye memurundan korkuyorsunuz. Peki yer ve göklerin sahibi olan Allah'tan korkmuyor musun? Polis sana bir hız limit dayin ediyor. Onu aşmayacaksın diyor. Yolda şunlara riayet edeceksin diyor. Onlara riayet ediyorsun Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle sana bunları yapma diyor takullah benden benim mahkememden kork bunu düşün diyor insanlar görüyorsunuz gıybet yapabilmek dedikodu yapabilmek evleri aileleri yıkabilmek için evden çıkan adamlar görüyorsunuz Kadınlar görürsünüz. Kıyafetlerin üzerlerine giyerler, görünmemesi gereken yerleri delikanlılara görüp, onları arkalarına takıp, onları cehennemin, onları şehvetin kucağına savurmak için boyanıp, süslenip, o elbiselerini giyip sokağa çıkan kadınlar görürsünüz. ''Onlar velâ yadribne bi'aruculhinne li'u'leme mâ yuhfîne min zînetihin'' min ı Hak Kur'an'ında kadınlar sokağa çıktıkları zaman ayaklarını yere vurmasınlar, yere vurup da hal hallarının sesini erkeklere duyurmasınlar. O sesleri erkeklere duyurursa erkeklerin maneviyatları ile, iffetleri ile oynarlar. Kendi hayatlarını cehenneme atarlar bütün bu Allah'ın talimatlarını çiğneyip de sokağa çıkan dolaşan kadınlar görürsünüz. Vara vedet hulleti huwa fi beitha an nefsihi ve gallakatil abwaab wa qalet haytali. Fu shu mesak haline getiren Gazetelerin birinci sayfalarında vücutlarını teşhir eden kadınlar görürsünüz Ekranlarda, magazin programlarında yatak odalarını milletle paylaşan kadınlar görürsünüz Züleyhalar görürsünüz Yusuflara gel diyen Züleyhalar görürsünüz Hayatı yıkan, yıkmaya çalışan kadınlar görürsünüz Bunlar çıkar evlerinden bir de onların karşılarında sabah evlerinden çıkan, kuyuya düşen, köle pazarlarında satılan sonra azizlerin evlerine giden orada Züleyhalarla karşılaşan Züleyhalar onları zinaya, Züleyhalar onları Allah'a isyana çağırınca وراودت التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيتلك kapandığında züleyhalar gel. Züleyhalar gel beraber olalım dediğinde 18'inde 20'sinde ben bu gözlerin, ben bu bakışların hesabını yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'ye veremem diyen Yusuflar görürsünüz. Lisede görürsünüz, üniversitede görürsünüz, fabrikada görürsünüz, sokakta görürsünüz yüreğine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah boyasını vurduğu delikanlılar görürsünüz. Kadınlar, iffetli kadınlar görürsünüz. Ve kullil mu'minati yağzuzna min abusarihinna ve yahfazna Gözlerini namahremden koruyan kızlar. Kıyafetlerini Allah ve Resulü'nün talimatına göre tayin eden kızlar. Bütün hayat, bütün mahalle bütün sokak onlara kapansa da, insanlar onlara dönüp de üzerine giydiğin bu çuvallar ne? Sen genç bir kızsın, dünyadan keyif al, kam al diye onun üzerine yürüdüklerinde, toplumsal baskı yaptıklarında, Hazreti Ayşe gibi, Fatıma gibi duran Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kadın öğrencilerini görürsünüz vauful kaila ve mizan Hazreti Şuayb Aleyhisselam gibi çarşılarda, pazarlarda, gazete köşelerinde, kürsülerde, minberlerde ey pazarları idare edenler, dünya ekonomisinin elinde bulunduğu yeryüzünü sömürmeyin diye zalimlerin karşısında duran Hazreti Şuayb gibi olanları görürsünüz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi fe ezenu bi min minallahi ve resulihi faizi alanlar verenler tefecilik yapanlar insanları köleleştirenler onların kanını emenler alın terini sömürenler Allah'a ve Resulüne harbi ilan ettiler diye göğsünü gere gere Allah'ın ayetlerini okuyan durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak diyenleri görürsünüz. Vakale Firavnu zeruni aktul Musa vel yad'u Rabba. Firavunlar Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim dediğinde Sisi'ler bırakın beni, Muhammed Mürsi'leri La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenleri, Nusayrilerin iktidarını yıkmak isteyenleri, Yeryüzüne Ebubekir Bekir gibi Ömer gibi La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ı hakim kılmak isteyenleri ortadan kaldırayım Firavun dediği zaman etektuluna racul an yekul rabbi Allah Rabbim Allah diyenleri öldürecek misin be zalim Ölürken son anlarında mecali kalmadığından nutku tutulduğundan Mısır'da ilaç kutusunun üzerine son anlarında kelimeyi i Tevhid-i La İlahe illallah Muhammedur Resulullah yazıp da ruhunu Allah'a teslim edenleri onların üzerine kurşun mu yağdıracaksın bezalim esmalara erkeklerin oturduğu zaman İslam'ın sancağını Hazreti Muhammed'in sancağını dalgalandıran kız çocuklarının üzerine kurşun mu yağdıracaksın bezalim dendiği zaman onların üzerine yürüyen sisilerin karşısında sisler üzerine yürüse de o meydanlarda duran o meydanları terk etmeyen Allah Resulünün öğrencilerini göreceksiniz. İnsanlar var. Evlerinden çıkarlar. Zalim olarak çıkarlar. Müslüman olarak çıkarlar. Evinizden nasıl çıkıyorsanız Tabutunuzla evinizden öyle ayrılacaksınız Nasıl yaşıyorsanız Tabutunuza sizi o hal üzere koyacaklar Ve o halin kabirde hesabını soracaklar O halin mahşerde Duruşunda olacaksınız Ve o duruşun hesabını vereceksiniz kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Öğrencileri vardı Onlara Müslüman olarak Evden çıkmayı anlattı, evden çıktılar, ülkelerinden çıktılar, yerlerini, yurtlarını Allah rızası için terk ettiler. Ve men yakhrucu min beytihi muhaciren ila ve Resuli. Allah ve Resul davasını hakim kılabilmek için muhacir oldular. Hazreti Musa, Osman bin Affan, Cafer bin Ebi Talib Mekke'nin köleleri değildi onlar. Asil ailelerine mensuptular ama Mekke'yi bıraktılar. Habeşistan'a gittiler Hz. Musab iki defa Habeşistan'a gitti Ummu Habibe babası Ebu Sufyan'ı Allah Resulü Aleyhisselam'ın en büyük düşmanı babasını bırakıp da Habeşistan'a gittiler Evlerini bıraktılar Hanelerini bıraktılar Serveti bıraktılar Makamı bıraktılar Habeşistan'da aşlığa gittiler fakr zarurete gittiler Sıtmaya gittiler Titremeye gittiler. Orada yalnız kalmaya gittiler. Acaba orada Allah ve Resul davasını anlatabilecek yürek bulabilir miyiz? Mekke kilitlendi. Mekke'de dimalar kapandı. Mekke la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ı dinlemiyor. Dinlemek istemiyor. Duyduğu zaman insanlar cinnet geçiriyorlar. Acaba Afrika'da bulabilir miyiz diye o serveti bırakıp musablar gittiler. iki hicretin ardından. Mekke'ye geldi. Mekke'deyken Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında Medine'den bir mektup gelir Mekke'ye Medine'de Müslüman olanlar muallim istiyorlar Namaz kıldıracak birisi istiyorlar Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam ashabına bakıyor Musab sen git diyor İki defa sen Habeşistan'a gitmiştin Evini bırakıp yerini bırakıp Her sabah sana en güzel sofraları hazırlayan Ananı bırakıp da gitmiştin Gurbeti arkada bırakıp da o çölleri aşmıştın. Mus'ab. Bir defa benim yanıma gelip de olmuyor ya Resulallah demedin. Bu insanlar İslam'ı kabul etmiyor demedin. Rabbimin emri Rabbimin talimatı dedin. Emri alınca yollara revan oldun Mus'ab. Şimdi Medine seni bekliyor. Hazreti Mus'ab Medine'ye gelir. Es'ad bin Zürare evini verir Hazreti Mus'ab'a. Mus'ab Medine'de Hazreti Resulullah'ı anlatır. Allah Resulünden Kur'an'ı nasıl dinledi ise öyle okur. Efendimiz Kur'an'ı onların yüreklerine yazmıştı. Musa radıyallahu anh. İnsanların yüreklerine Medine'de Kur'an'ı yazıyor. Mekke Allah Resulü'nü artık bütün mevcudiyetiyle reddedince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam için Allah ve Resul davasını hakim kılabilmek için üç defa yurdundan ayrılan Musab'ın Medine'sine gidiyor. İnsanlar Musab'ın öğrencileri Efendimiz'i bekliyorlar. Sabah namazını kılınca çıkıyorlar. Yaz günü Medine'nin Mekke'ye açılan kapısında. Veda tepesinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Sıcak bastırana kadar bekliyorlar. Son evlerine dönüyorlar. Evlerine döndükleri bir an Yahudi damın üzerinde haber veriyor beklediğiniz adam galiba bu diyor geliyor Allah Resulü Aleyhisselam hurma ağacının altında yanında Ebu Bekir Allahu an var Musab'dan tam 500 insan bulmuş 500 Müslüman bulmuş 500 yürek bulmuş onlara İslam'ı yazmış Mekke Allah Resulü'nü reddedince 500 adamla emrindeyiz ya Resulallah 500 adam seni karşılamak için Veda tepelerinde ya Resulallah Efendimiz'e koşuyorlar ilk defa görüyorlar bir kısmı ilk defa görüyor soruyorlar eyyuhum Resulullah bunların hangisi eyyuhum huve hangisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir fark edince elbisesini çıkarıyor Allah Resulü Aleyhisselam'a gölgelik yapıyor yani bu haliyle Allah Resulü Aleyhisselam'ı işaret ediyor 500 kişiyle Peygamber Aleyhisselam Mekke'nin kabul etmediği, Mekke'nin taşladığı peygamber, öğrencisinin Musab'ını gönderdi. Musab şimdi 500 öğrencisiyle Hazreti Muhammed'i hocasını karşılıyor. Köleler var evlerin damında. Cariyeler var evlerin damında. Ya Muhammedu ya Resulallah. Ey Allah'ın peygamberi hoş geldin. Bizim boynumuzdaki boyundurukları kırmaya gelen Muhammed hoş geldin. Köleler sokaklarda ya Muhammed ya Resulallah. Hoş geldin ya Resulallah. Sülallallah Ensar'ın kızları dalal Bedru aleyna onlar ilahiler söylüyorlar neşideler söylüyorlar küçük çocuklar var onlar da duymuşlar arkadaşları diri diri toprağa gömülen kız çocukları Medine'de Ensar diyor ki Henes bin Malik diyor ki bayram var Medine o gün gibi başka bir günü görmemişti küçücük çocuklar ne konuştuklarını bilmeyen yavrular Onların da ağzında Kadime Resulullah, Hazreti Muhammed geldi. Çarşılarımıza adaleti hakim kılmaya geldi. Sokaklarımıza hiffeti taşımaya geldi. Artık babalarımız sokağa çıkınca çıplak kadınların arkasına takılıp da annelerimizi evde dul bırakmayacaklar. Kadınlar babalarımızı aldatmayacaklar ya da İffet abidesi annelerimiz sokaklara çıktığı zaman insanlar onların, erkekler onların peşine takılmayacaklar. Hazreti Muhammed geldi kadime Resulullah. Kardeşlerim, evinizden çıkıyorsunuz, işinize gidiyorsunuz. Öğretmen olarak, mühendis olarak, muhasebeci olarak, öğrenci olarak, baba olarak, evinize ekmek temin etmeye gidiyorsunuz. Niçin çıkıyorsunuz evden? Neden çıkıyorsanız tabutunuzla işte öyle çıkacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinin hayatında Esad bin Zürare'yi Musab'ı görürsünüz. Esad bin Zürare muallim istiyor. Bize namaz kıldıracak birisi bize seni anlatacak birisi gönder ya Allah diyor. Ben anlatamıyorum ama evim var. Esad bin Zürare evini açıyor. Musabra Allah'ın onun evinde Allah Resulü'nü anlatıyor. Eğer Musab olamıyorsanız Esad bin Zürare olacaksınız. Bir Musab bulacaksınız. Mahalleyi çağıracaksınız. Haftada bir, yedi günde bir saat Allah Resulü'nü İslam'a ayıracaksınız. Esad bin Zürare gibi mahalleyi taşıyacaksınız. Mahalleyi evinize taşıyacaksınız, toplayacaksınız. Musabları bulacaksınız. Musablar orada Hazreti Muhammed'i anlatacaklar. Efendimiz'i anlatacaklar. İşte o zaman sokaklara, çarşılara, ekranlara iffetsizliği taşıyanlar, yarışma programları adı altında teşhiri evinize taşıyanlar, zalimler, eşkıyalar, okyanusları aşıp da Bağdat'ı vuranlar, alemi İslam'ı vuranlar, ne zaman sizler Esad bin Zürare gibi olur, ne zaman Musab bin Umeyr gibi olursanız, işte her birinizin etrafında 500 adam olacak ve işte o zaman Allah Resulü'nü karşılayacaksınız. Mekkeler taşlayınca, Mekkeler onun yoluna dikenler serince Musab olacaksınız on sekizinde, yirmisinde, ev ev dolaşacaksınız. Yüreklere İslam'ı Allah Resulü Aleyhisselam'ı karşılayacaksınız. Okuldan aldıklarınız, mahalleden aldıklarınız, sokaktan kazandıklarınızla ve alemû enne fîkum Resûlallah Peygamber Aleyhisselam aranızda. Peygamber Aleyhisselam içinizde olduğu halde evinden insanlığa fuhşu fesadı yaymak için çıkan kadınların, zalimlerin, eşkıyaların saltanatına evinizden musab gibi çıkarsanız işte o zaman son vereceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdular ki Menkânet hicretuhu illallahî ve resûlihî <Sessizlik> Fe hicretuhu illallahî ve resûlihî Kimin hicreti Allah'a Resulüne olursa, onun hicreti Allah ve Resulü nedir? Yani onu bulacaktır, onun neticesini bulacaktır, ahirette onun karşılığını bulacaktır. Ama kimin hicreti de dünya için olursa ila dünya yusibuha buha, yetezavvacuha fe hicretuhu ila ma hâcerâ iley. Yani her bir kadın için evinden çıkıyorsa ya da insanların ailelerini yıkmak için dedikodu yapmak gıybet yapmak için çıkıyorsa o da ahirette onun karşılığını görecek. Ne yapıyorsanız ölürken o halde gidecek. Ahirette o duruşla kainatın sahibin huzurunda hesap vereceğiz. O hesabı hazırlanalım kardeşlerim.